Oh God, you gündem programdan merhaba ben Mustafa Eren. bugünkü konuklarımız DGS Genel Direktörü Eliana es ve Trend Yolculuğu'ncu Azra Terzi İstanbul'lu ...trend yolda sürmekte olan... ...direnisi konu edineceğiz. Ee, Buyurun size siz de trend yolda... ...direnisi neden başladı... ...nasıl ilerliyor? Önce kim söz almak ister? Azat Bey ya e da ee, Şimdi e, ilk ben... ...söz alayım. Süreci biraz başlangıçtan beri... E, ...işçi olarak... E, ...baştan anlatayım. Evet. E, biz e, trend yolda... E, ...ben e, beş buçuk aylık... E, ...çalışanım. E, i̇lk trend yola... ...girdiğim e, zaman... E, oradaki çalışma koşulları vs. zaten bir e, kötü koş koşullar vardı. E, onun haricinde e, beş buçuk aylık e, sözleşmeler e, vardı. İşçiler buna tabiydi. Buna tabi olduğu için beş ayda bir işçiler atılıyordu. E, yani sürekli bir e, sirkülasyon mevcuttu orada. E, burada da işçilerle beraber işte bunun e, bu haksız. Biz bunu biraz araştırmasını yaptık. Herkes de birbirine söylüyor vs. E, bu yani hep... Tam işçi tazmın hakkını, ihbar hakkını e, edinecek o anda tak işçinin kapı önüne atılıyor. İşte e, şey zamanları e, yani o süreçten sonra işçilerle beraber yan yana gelip bunun konu görüşmesini vesaire yaptık. E, hatta bu arada e, işçilere ek bir zam e, söyleniyordu onu da vermeler. Onlar işçiler yan yana gelip bunun ne nasıl geçebiliriz e, mesilesiyle konuştuktan sonra bir sendikal örgütlenmeye e, doğru dönük e, yöneldik ee, bunu yaptıktan sonra 1-2 hafta sonra e, işçile, işçi arkadaşlarımızdan Emre Özdeğ'i e, ilk hepimize e, işte, tehdit amaçlı e, 25'e 2'den attı. E, yani alın size biz e, 25 2'den eğer bunu yaparsanız 25.2'den 2'den e, attı. 25'e 2'den attıktan sonra Emre Özdeğ e, sendika temsilcimiz kapı önünde bir basın açıklaması geçer, gerçekleştirdi. Ee, onun ardından bir hafta sonra e, bir akşamda e, aynı 19'unda Ağustos 19'unda e, bir gecede 54 kişi yani bizleri attı attı yani arayıp e, direkt işte sizi atıyoruz yani şey dediler küçülmeye gidiyoruz dediler bize o zaman yani Emre Özde'yi normal 25'e 2'den attı ama bizleri küçülmeye gidiyoruz denildi ama küçülmeye gidiyoruz dedikten e, iki gün sonra iş ilanları yayınladı e, trendür firması. Biz de bunun ardından e, ya bazı arkadaşlarımıza işte e, haklarını vermedi, bütün hakları içeride kaldı. İşte Emre Özdek 25 2den atılmış. E, herhangi bir işe giremeyecek, e, işsizlik alamıyor, tazminat hakkını alamamış. E, bununla ilgili ne yapabiliriz? İşte e, 25 2den atılmış, ne yapacak? 4 yıl boyunca mahkeme kapısına dolaşacak. 4 yıl boyunca işe giremeyecek. E, bununla ilgili e, artık e, işçiler yan yana gelip e, bir direniş e, göstermek zorunda kaldık. O anda işte direniş karı alanda ve direnişe başlandı. Ee, yaklaşık e, yani 50 gündür işte direndik. E, Neleri birçok kapıya gittik. STK önlerine ön gittik. E, Trentol merkez önü önünden. yani ilk e, 15 günü senior Trentol deponu önünde geçirdik. Ondan sonra merkez önü yaptık. STK önü yaptık. Ondan sonra da bir e, merkez önüne devamlı e, gittik. O aralarda tabii ki gözaltılar oldu. Ee, şiddetli e, e, polis e, ablogasıyla gözaltı yaptırdılar bizi. Yani kısacası biz o şeyin özetinde yani işçilerin bu dönem e, ne kadar çok e, maruz kaldığı e, e, durumlardan bahsettik. Yani çok kötü tabloydu çünkü e, çok fazla baskı vardı. E, bu normalde işçinin sadece kendi hakları için direnmek zorunda kalması çok kötü bir durum. Yani içeride e, yüzlerce yasanın e, delik teşvik edildiği yani yüzlerce yasa hiçbir yasa uygulanmıyor. İçeride beş aylık sözleşmeler var. Yani böyle bir şeyin olmaması gerektiği yerde, e, yani her yerde uygulanmaya başlanmış. İçeride işte sendika temsizliği atılabiliyor, sendikayı olanlar hemen atılabiliyor, küçülmeye gidiyoruz diyor. Ama aynı zamanda işe alımlar yapılıyor. Yani yüzlerce e, yasal olmayan hukusuzluk varken e, işçiler yani haklarımızı aramak için böyle bir yola girmiş kaldık. E, yani kısacası şu anki durum e, bundan ibaret biraz olayın özetine geçmiş bulunmaktayım şu an. Evet. Peki eee yok tabii pek de daha çok koşullarının kısmına ama biraz daha açabilir misiniz? Yani sendikal olmaya iten nedenler bu e, belirsizliği merakısın da çalışma koşullarınız nasıldı? Hangi şöyle e, maaşlar nasıldı bir yer? Şöyle orası e, yani, e, şeyin, merkezi, e, yani şeyin trend yolun gelen merkezi yani şeyin merkez deposu ve en büyük İş orada dönüyor. Orada sevkiyat için e, kamyonlar gelir. Kamyonların içinden 70-80 kilo yakın çuvallar var. Çuvallar işçiler bunları alıyor, taşıyor. E, Ve yukarı atıyor. Yani gidiş yapılıyor. Orada ayrıştırıyor. Ayrıştıktan sonra şehirler, iller, ilçeler ayrıldıktan sonra tekrar e, kamyonlara yükleniyor. Yani içeri bir depolama e, görevi sürdürüyor. E, oranın e, çalışanları yani şu, şu şekilde. Yani Trento'nun kendisi orada bütün işçileri alıyor. Beş buçuk ay boyunca en yüksek performansla çalıştırdıktan sonra kapı dışarı. Aslında çok kötü koşullarda çalışılıyor. Yani çünkü zaten işçi de yani istese de istemezse işçi mecbur çıkıyor böyle bir süre. Bazıları yani sürekli bir sürgülasyon var. Yani buranın bu işte Esen Yurt işte Hadımköy. Buralarda da fazla işsizlik olduğu için yani diyor ki ben zaten beğeniyorsan al beğeniyorsan çalış beğenmiyorsan çalışma. Diyor dışarıda çalışan bir çalışacak olan yüzlerce işçi var zaten diyor. Bir de yaş ortalaması yani 22 yani oran çalışanların yaş ortalaması 22. O kadar genç hepsi. Çünkü zaten genç olmasa çalışamaz orada zaten. Yani iş ağır yük çalıştırıyor, e kadınlar da çalıştırıyor sürekli bir yer. E kadınlar da sevkiyatta çalışıyor yani. E yani bir de oraya bir kültür edinmiş. Yani böyle bir kültür edinmiş. İşte biz çalışma şartlarımız bu şekilde. Aynı zamanda size. Böyle maaş veriyoruz. Biz büyük marka izleniliyor Ve öledikten sonra aynı ama içeriği farklı. Yani i̇şçiler üzerinden yapılan koşullar bambaşka. Yani bahsettiğilerin tam dışında. Ya biz oraya işçiler oraya girerken çok büyük kurumsal firma diye giriyor aslında. Kurumsal firma diyor ama içeri girdikten sonra 5 tane taşeron var. 3'te yedek taşeron var. Yüzlerce taşeron oraya koyulmuş. Her gün 10 tane 20 tane işçiye alınıyor, 30 sene işçi çıkarılıyor. Yani tamamıyla e, gösterilinin arkasında büyük bir e, sömürü düzeni var aslında. Biz ondan bahsetmeye çalıştık. E, biraz içerinin e, olayları biraz çok farklı, farklı şeyler yaşanıyor. Gösterilinin, söylenin dışında çok farklı. Ama işçiler hepsini böyle biliyor sonuçta. Yani kimse e, keyfinden çıkıp onlara söylemiyor. Biz işçileri sonuçta içeride yaşanını bildiğimiz için anlatıyoruz. E, olayları bu bu şekilde gelişti şu an. Evet. Ee, peki Neslihan Hanım, bağımsız bir sendika. İsterseniz önce çok sendikadan bahsedelim nasıl kurulduğu. Bir daha sonra da bu e, direnciye nasıl müdahale oldu DGD'sen. Ya sözünüzü. Bizim e, Akçaburgaz civarında biz 2013 yılında e, Migros'ta, işte çeşitli depolarda çalışan, e, i̇şçilerin bir örgütlenme isteği taşeron işçilerdik ve e, sendikalarda örgütlenmeye çalışırken e, bir sendikaları biz taşeron işçi örgütlemiyoruz İşte yüzde elli artı biri sağlayın dediği ve sürekli bizi örgütlemekten ve üye yapmaktan kaçındığı yerde yedi tane iş arkadaşla yan yana geldik sendikayı kurmuş olduk. 2013'den beri de e, depo örgütlenmesi ve tersane örgütlenmesi yürütüyoruz ağırlıklı depolarda e, varız. Ee, bizim zaten Akçaburgaz bölgesinde bu Esen yurtlar bu havzanın kendisinde bir e, üç direnişimiz oldu ve e, işte çeşitli yerlerde direnirken arkadaşlarla biz Trent yol işçileriyle tanışmış olduk. Yani o bu buradaki Azat'ın anlattığı o e, sıkışmışlık ve cenderi içerisinde işçiler e, kadem ihbarı biri de attığı 25 ekiden işte kampanya denk gelmiş de sizin sizin 5,5 aylık sözleşmeniz var ama bir yıl daha uzadı diyelim, bir yılın sonunda size hani bu firmadan tazminat almanız mümkün değil. Yani tık diye kapının önüne koy. Yirmi beş çok rahat kullanılabiliyor, denetlemesi yok, hukuk kenellerinden alınmış bütün hakları işçilerin e, bu buranın içerisinde bir tanışıklık sağlanmış oldu. Ama içeriye biz e, örgütlenme yapmaya başladığımızda bir şeyle karşılaştık. Normalde yolun deposu on nolu iş kolunda yani bizim iş kolumuzda olması gerekirken yedi nolu iş kolundan hileli şekilde. Yani şirket, oradaki bütün beş tane taşeron şirket e, içeride 600'e yakın işçi çalışıyor. E, iletişim iş kolundalar. O yüzden PTT Sen'le beraber biz direnişi e, birlikte yürütüyoruz iki sendika. İçeride bize ait bir tane bile üye yok. Örgütlenmesini DGD Sen yürütüyor e, işçilerle beraber. Ama PTT Sen'in iş kolunda olduğu için 7 e, oldu e, PTT Sen'in üye yapmış olduk. Yine bu e, firmanın Gebze'deki deposunda da biz örgütlenme yürütüyoruz. Orada da bizim iş kolumda değil. Onun ticaret büroda. Orada da yedin no oğlu iş kolunu bulamıyorsunuz siz. Yani hileli bir iş kolu da orada. Yasa dışı şekilde uygulamayan. Yine içeride e, taşeron var. Normalde yasa bize diyor ki asıl işte taşeron çalıştıramazsınız. Dört e, tane, beş tane taşeron içeride faal. Üç tane de yedeklemiş durumda. Yani oraya dalım da yapıyor. Beyaz yakalı da olsa. E, yine yasa diyor ki belirli süreli sözleşmesini belirli süreler yani proje bazlı yapabilirse burada depolama faaliyeti sürekli devam ettiği halde belirli süreli iş sözleşmesi e, dayatılıyor ve işçilerin kıdem ihbar tazminatları komple önüne geçilmiş. Yani işte bugün tartışılıyor kırmızı çizgimizdir deniyor ama e, yaygınlaşan bir belirli süreli iş sözleşmesi var. Bu zaten fiili olarak işçinin yasal bütün haklarını siz. Elinden almış oluyorsunuz. Zaten tartışmaya da kapalı artık. Yani Kıdemik Parti Tazminatı <gülüyor> alacak işçi bulmamız zorlaşıyor çünkü ağır sanayide de yaygınlaşıyor. Bugün BSH dediğimiz devasa örgütlü e, Türk metalde bir e, koca devasa bir e, kampüsü olan e, yerde e, belirli süreli sözleşmeleri de yatılıyor yeni alınan işçilere. Yani bir zaman sonra on yıl sonra orada da bir tamamen önüne geçmiş olacak. Yine işçi sağlığı ve güvenli yönlemleri kesinlikle alınmıyor içeride. E, depo şantiye halinde çalışıyor. İçeride kaynak yapılıyor. E, Azat'ın söylediği gibi 60-70 kiloluk çuvallar sırtlarda taşınıyor. Hiçbir makine, alet, hiçbir şey yok. Tamamen böyle e, bu Mısır piramitlerini yapan işçilerin o figürleri, görüntülerini gördüğümüz sırtında çuvalla e, sürekli bir 20 kilometre neredeyse gün içerisinde yol yaptıkları bir durum var ve 20 yaşındaki çocukların hepsi meslek hastalığına yakalanmış durumda. Bel fıtığı, e, lif yırtılması, e, çok ciddi enfeksiyonlar. Yani e, yemekler çok sağlıksız şekilde veriliyor ve alınan ücretler bunun karşılığı değil. Kampanyalarda çok uzun süre çalıştırma, e, 12-13 saat neredeyse yolla beraber işçiler e, işe gidip gelmiş oluyorlar. Yani içeride bir tane yasa uygulanmıyor, uygulanmadığı gibi... Bizim bakanlığa çeşitli şikayetlerimiz var. Bakanlık bu şikayetlerin hiçbirini görmüyor. bir tane denet yüzü görmüş değil. E sadece burası için de hani ben e, 2013'ten beri biz yani yaygın şekilde depoların hepsine bir başvuru yapıyoruz. Bakanlık bir tane yetkili gönderebilmiş değil daha. Çünkü bunu görmüyor, duymuyor aslında. E şimdi mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkeme yıllarca sürüyor. Benim tren yol işlerine şunu söylemem bekleniyor. Bize önerdikleri sürekli e, hem konluğun direnirken hem bakanlığın dava açın ve davayı ilerletin biz diyeceğiz ki kardeşim siz bekleyin biz 7 yıl 8 yıl şu mahkeme süreçlerini bitirelim eğer yaşarsanız sizin de burada işte taşeron gidecek ama o taşeron gidiyor ve sonra tekrar denetimi sağlanmadığı için 6. taşeron orada faaliyetine devam edebiliyor çatı çöktü trend yolda 110 işçi hani birkaç adımla ölmekten kurtuldu yani ağzı yüzü kan içerisinde olan işçiler var içeride ve bunların e, çoğunun e, bir iş kazası tutanağı dahi tutulamadı. Yani korkunç bir korunak, e, biz Çin sermayesi aynı zamanda e, buranın e, %86 gibi ortağı, e, bu e, Biz Amazon'da da örgütlenme yapıyoruz. Aynı tablonun kendisi, nasılsız çalışma koşulları. Orada da aynı bu uluslararası şirketlere korkunç bir korunaklı olan ve yasanın asla işletilmediği İşçilerin asla örgütlenmesine müsaade edilmeyecek ve bir an bile üretim aksamayacak şekilde aşırı hızlı e, uzun saatler ve hiçbir hakkı olmayacak şekilde bir çalışma rejimi inşa ediliyor. Buna çalışma rejimi diyebiliriz yeni bir e, Amazon tipi ya da Alibaba tipi bir çalışma şekli yaygınlaşıyor ve kötü en şeyi sadece buranın özelinde değil gittikleri havzalarda ve ülkelerde e, bu çalışma şekilleri hızlıca sirayet ediyor ve yaygın olarak kullanılıyor. Aslında bu direnişin kendisi hem özelinde kendi talepleri var işçilerin. 25'e bu kadar rahat kullanılamaz. Bir işçiyi cezalandıramazsın sendik kayı olduğu için. Bir sene, iki sene bir işsizlikle terbiye etme, işsizlik fonundan yararlanamayacak duruma getiremezsin. Bunun haysiyet ve onurunu ortaya koyuyor işçi arkadaşlar. Hem de aynı zamanda bütün bu hukuksuzluğun, bakanlık, uluslararası şirketlerin ve bu holdinglerin falan o bir yan yana geldi, çeteleştiği ve hepimizin tepesine çöktü o mekanizmaların bütün söyleminden eylemine kadar STK'sından bilmem neyine kadar teşhir edildi. bir hem söyleme hem eylemi de örgütlemeye çalışıyoruz burada. Aslında direniş kendi özelinde sesleniyor gibi ama bu memleketteki milyonlarca işçiye gelecek olan şeyin kendisini bu saldırıları bu direnişin etrafında kenetlenilirse bir parça gelik açılabilir. Çünkü devasa holdingler, husus şirketler, patron yok. Bizim muhatap olabileceğimiz artık yani bir patron bulup onunla devam edemiyoruz. Yani üç tane CEO, beş tane bilmem ne, operasyon birimi, e, Çin devleti, <gülüyor> yani e, Azerbaycan'la diyalog kurmak zorundasınız. Ben, ben Amazon'dayken Amerika'yla diyalog kurmak zorundayım. Hem küresel bir örgütlenmenin parçası haline getirebilmek bu örgütlenmeleri, hem de e, Türkiye'deki işçi sınıfına da bu gelecek olan sağlıkları teşhir ettiği bir direniş aynı zamanda. O yüzden de çok kıymetli ki ise iki bağımsız sendika burada e, direnişi götürmeye çalışıyoruz. Evet. E, peki, hem diğer emek örgütleriyle e, iletişime geçtiniz mi? Onların direnişe yaklaşımları nasıl? Hem de iç herhangi bir şekilde kontağa geçtiniz mi? E, Sürekli nasıl ilerliyor? Biraz bunlara daha iyi bilgi verdiniz. Emek örgütlerinin hepsini ben kendim aradım. Tek tek aradım. E, sendikaları aradım. Partileri aradığım e, işçiler gözaltına alınırken genel merkez önünde e, o gün e, bir basın açıklaması yaptık ve hızlıca alanı yalnızlaştırıp çok ciddi bir şiddetle gözaltına alındılar. Yani arabada ağzının burnunun dağıldığı, adatın kolunu bilerek çıkarttıkları, burnu çatladı, benim kolum üç yerden çatladı böyle bir e, meselede e, konfederasyonlar görmemekle ısrar ediyor, söylediklerimizi duyduklarını biliyoruz ama... Bunları dillendirmek ve e, bu talepleri birleştirmek adına bir reflet gelişmiyor. E, dediğim gibi kıdem ihbar ile ilgili tartışmalar, konfederasyonlar üzerinden yürüyor. Ama doğru temelde yürümüyor. Zaten fiili olarak her şey gasp edilmiş durumda. E, direniş bu anlamıyla da hani bir e, birkaç tane e, say, say, yani böyle bir avuç e, sendikanın dayanışması dışında e, genel olarak ana sendikalardan bir dayanışma görmüş ve buraya dair bir e, diyalog geliştirebilmiş değiliz. E, yine aynı şekilde solundan sağına kadar bütün partilerle biz e, görüştük bir müzakere ve bakanlığa en azından doğrudan e, bizim sesimizi ulaştırabilmesi için e, partiler düzeyinde değil ama birkaç tane inisiyatif alan e, vekil dışında orada da sesimizi biz e, duyuramadık e, ve çok da ilgilenilmedi açıkçası. Yani neredeyse rahatsız ettiğimiz için özür dileyecek duruma e, gelmiştik e, şeyde. Ee, ama buna rağmen bir patronla, yani, patron dediğim, yani genel merkeziyle, bir yönetimle e, iki kez görüşmemiz oldu. E, i̇lkinde 25-2 asla kaldırmayacaklardı ve mahkeme yolu, haklılarsa mahkeme yoluna. İkinci görüşme devam ediyor. Yani i̇kinci görüşmede bir e, görüşme son, devam ediyor. İkinci heh, görüşme... Son söylediklerini tam alamadık. O, o arada bir bağlantı koptu. <gülüyor> bir, bir görüşme gerçek evet, gerçekleşti. Evet, telefon geldi. <gülüyor> Hı -hı. Ee, bir ilk görüşme yaptık. İlk görüşme de e, olumsuz sonuçlandı. Şimdi ikinci e, müzakere e, süreci devam ediyor. Hem bakanlıkla, artık bakanlık görmek zorunda kaldı. Hem bakanlıkla vekiller aracılığıyla e, hem de genel merkezde bir e, vekil aracılığıyla bir görüşme e, süreci devam ediyor. E, yani oradan bir sonuç bekliyoruz. Ee, durum böyle. yani iki kez görüşmüş olduk biz. Peki e, aklıma gelen bir soru daha var. Yani bunlar artık küresel e, firmalar e, ve küresel çalışma rejimlerini gittikleri ülkelerde aktarıyorlar dedim. Peki aynı zamanda küresel sendikal konfederasyonlar da var. E, ilk, o firmaların bulunduğu, merkezlerin olduğu ülkelerdeki sendikalarla bir bağ kurma gerektimimiz oldu mu? Çok özür dilerim. Ben sonrasını duyamadım. Ha, e, dedim. Bunlar küresel firmalar ve gittikleri ülkelerde Hı -hı. kendi küresel çalışma rejimlerini aslında o kötü çalışma rejimini aktarıyorlar. Ama aynı zamanda kendilerinin merkezinin bulunduğu ülkelerde de sendikal örgütlenmeler var. Acaba e, o firmaların merkezlerinin olduğu ülkelerdeki sendikalarla dayanışmak için hiç iletişime geçmeyi düşündünüz mü? Ya, öyle bir girişim oldu mu? Tabii e, bunu e, Amazon için hala devam ettiriyoruz biz mesela. Yani o dünyadaki o küresel örgütlenmenin bir parçasıyız artık. Çünkü <gülüyor> tek başınıza yapmanız mümkün değil. Sadece bir ülkede de seni de sokabilmeniz. Mümkün değil. Autobot gibi düşünün. Her kolu başka bir ülkede e, ve orada başka türlü bir yani Amerika'daki bütün çalışma şekli neyse jargonundan dilinden tarzına ve e, şeyine kadar Türkiye'de de aynı şey e, uygulanıyor. E, Ali Baba'nın da aynı şekilde. Biz ee, henüz bir küresel e, örgütlenme alığı yok e, Ali Yani böyle bir yaygın Amazon gibi, Starbucks gibi e, işçilerin yan yana gelip e, bir, bir birlik etrafında en azından çeşitli platformlara şeyinde yan yana gelmişliği yok. E, buradan biraz daha kurcalıyoruz. Yani bugün e, mesela Çin'le bir diyalog kurmaya çalıştık biz. E, yani oralardan e, çeşitli Sosyalistlerle diyelim e, o ülkelerin e, öyle bir kontak geliştirmeye çalışıyoruz. Ama çok yavaş ilerliyor bu. E, buradan da gelişebilir bu arada. Yani biz e, burada direniyoruz. E, şey gibi alışkanlığımız o. Genelde dünyada başlayıp bizim et, eklemlendiğimiz bir şey gibi. E, ama şu an yoksa da dahi hani bu Türkiye'deki bu belli yani bu sorunlar çözülmediği sürece artık e, firma istediği kadar iş çalışsın. Bu direniş bir hafıza yarattı orada. Bu örgütlerle bunun arkasını kesebilmesi mümkün değil. Belli ki binlerce işçisi hala hem Pettesen hem seni aramaya devam edecek. Bir, buralardan bir şey geliştirmenin yolunu tartışıyoruz aslında. Bu iki şirket, bir Amerikan şirketi, bir Çin şirketini böyle arada da tepişirken bizleri ezildiği durumda Türkiye'den böyle bir şeyin öncülüğünü kurabilir miyiz diye e, i̇şte senin bununla ilgili bir çalışması var. E, şu an yani bu direniş özelinde diyalog kurabilmiş değiliz. 24'ünde bir de dayanışma konseri var. Zaten biraz da ondan bahsedelim. Evet. E, Yol işçileriyle dayanışma konseri. E, 24 Ekim-Salı saat 19.30'da Kadıköy sahnede. E, biletleri bizden davetiyeleri temin edebilirler. E, sendikalardan hem Pettesen'den hem de GEDesen'den. E, Bandista, Barış Baran ve Aydın Taşkın diren, e, Trendyol direniştisi aynı zamanda e, arkadaşımız sahne alacak üçü e, bizi duyan herkese davet etmiş olalım biz burada evet sendikalara web siteler üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirler herhalde bileksin tabi tabi telefon numaralarımız da var orada sosyal evet. medya hesaplarımızda evet. Aynı zamanda e, sanırım azgılabilit uygulamanız da var. Hani da ki konserde katılmayacak ama e, dinleyicilerle denk isteyenler herhalde azgılabilit e, alarak da denk da gösterebilirler. Evet. evet. Peki sürecin nasıl ilerlemesini öngörüyorsunuz ve yani son 3 dakikaya da girdik. E, dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yani şu süreçten sonra yani bizim e, yani şu an trend yol direnişi gibi bakılabilir ama. Buradaki mesele aslında bütün işçilerle ilgili yani Türkiye'nin bütün çevresindeki bütün işçilerle ilgili mesele. Yani biz şunu anlıyoruz artık işçiler olarak bunu şunu anlıyoruz artık bu işte patronların sermayenin kendi işte Türkiye'deki yasaları veya başka ülkede aynı şekilde sermaye kendi işine geldiği türde yasaları da kendi arkasından dolandırarak istediği gibi yapabiliyor. Yani bugün yasa denilen şeyin kendisi bile uygulanmıyor. Yani biz e, diyoruz ki hadi sendikalı olalım yani yasada var diyoruz ama e, aynı gün içerisinde sendikalı olduğu gün işten hatırlıyorsun Yani bu e, işte buraya tekeller, e, işte uluslararası tekeller buraya gelmiş K kendi rekabetleri için, kendi ekonomisi için buraya gelmiş. E, ama bunun karşısında e, işçiler güç olmadığı sürece birebirer daha çok ezilmeye başlanacak. Yani bu sadece trend durum direnişiyle ilgili değil, buradaki diğer direnişlerle ilgilidir. Ya bugün akrobayda, feda işçileri. Ee, yani kaç gündür yani neredeyse ikinci ayıdır e, direniyorlar e, ama sürekli bir işçinin e, hak alma meselesi yani, ve, yani hak alma meselesi derken yani yasal olan hakkını yani yasal olan hakkını bile direnerek almak zorunda kalıyor. E, bu e, yani işçiler yan yana gelip işte bu koskocaman konferasyonların dediğimiz e, sözde işçi sınıfını temsil ettikleri e, kişilerin de yani bu konuda artık kendine bir e, bakıp artık ne yapıyoruz diye. Bu konuda cesur adımlar göstermesi lazım. İşte sol sosyalist kendini işçi sınıfına sürekli bahseden ve gören ve duyan vesaire. Bunlar da kendine bir yenilemesi lazım. Bu saatten sonra, hani şu günlerin den sonra artık işçilerin üzerinde, emekçilerin üzerinde daha yoğun baskıyı görüyoruz. Yani bu dönem, özellikle bu dönem. Daha yoğun baskı görürüz. Bu daha da kötüleşeceğini e, tahmin ediyoruz. Bu daha da kötüleşecek. Ama bunun ardına işçiler daha e, farklı bir pozisyon alacak. E, çünkü bu kötüleştikçe daha işçiler daha farklı pozisyonlarla, bu sefer daha öfkeli bir şekilde e, karşılıklarından çıkacak. Yani zaten bu baskılar e, öfke biriktiriyor aynı zamanda. Öfke de daha yüksek e, bir sesle çık çıkar. E, yani bunun üzerinde durup e, daha organize bir şekilde. Daha örgütlü bir şekilde işler yan yana gelirse büyük kazanımlar elde Ama öfkeyle çıkan bir e, direnişler e, hem e, iki tarafı da kötü etkileyecek diye düşünüyorum. Buyurun Nefyan Hanım, son sözlerinizi alalım sizinle. Yani direnişin seyri ne? E, haftaya karar vermiş olacağız. Direnişin meclisi karar veriyor ona. E, nasıl, hangi e, şekilde devam edeceğimizi. E, memlekette direnenler var, e, direnme eğilimi gösterenler var. Biz biliyoruz yaptığımız çalışmalarda e, bir yalnız olmadıklarını ve kimsesiz olmadıklarını bildiğinde cüretle ayağa kalkıp bir hak mücadelesi yürütüyorlar. Şu an olduğumuz pozisyonu biz korumaya çalışıyoruz. Yani hak alma ve kopartmak gibi bir mücadele safhasına geçebilmiş değiliz. E, ama bunu örgütleyebilmek bu hak e, direnişleriyle. Ee, bir parça kazandığında ve kotarıldığında bu meseleler o zafer motivasyonu sirayet eden bir şeydir kazanmanın. 2022'nin başında da gördük biz onu. Ee, bir dizi direniş gerçekleşti ve hak alarak tekrar iş yerlerine birliğiyle geri dönmüş oldu. Ee, o yüzden de bu direnişler kazanmak zorunda. Yani bizim e, görevimiz ve herkesin görevi e, bu mücadele aynı zamanda kendi mücadelemiz. Ee, yani bizim dışımıza gelişen şeylerde 25.2'den Emre 2 e, sene önce direnmiyordu biz direnirken ama bugün direnmek zorunda kalıyor. Yarın e, sen direneceksin yani e, bu çok yaygın kullanılabilen ve sop olarak sallanan bir şey. E, o yüzden de e, bu direnişlerle dayanışırsak ancak yani dayanışma dışında başka türlü kazanma şansı yok. Biz e, 100 günde oturalım o kapıda e, 1000 günde oturalım eğer dayanışma gelişmiyorsa birlikte tokatlamıyorsak bu patronları. Bizim kazanabilme şansımız yok. O yüzden de direnişler üzerinde e, bir dayanışma eksik olmaması gerekiyor. E, ben bu halkın da şeyini biliyorum refleksini biz Migros'ta direnirken hoca bir dayanışmayla bütün e, kuşattığında orada kazanabildik. 257 dişi daha o günden bugüne bir tane sendikalı işçi atamadı e, evet. kapıya. Ve daha bir tane amir küfredemedi işçi, yakart edemedi. E, bütün direnişlerde bunu yapabilirsek işçiler cesaretlenip tekrar ayağa kalkabiliyorlar. Katıldığınız için teşekkürler. Bugünkü konumuz Trend Yoldur Enstitüsü, DGS'nin genel başkanı Sevano Çar ve Trend Yoldur Enstitüsü azaterdint konumuzu ee, tekrar hatırlatalım. 24 Ekim Kadıköy Sahnesinde bir Dance Konseri var. Hem DGS hem de Petrosen Web Sitesi ve e, Sosyal Medya İletişiminden bu konserin biletlerine ulaşabildiğimiz dinleyicilerimiz ve Dance Mak amacıyla e, Aska'da bilet de alabilirler. Katıldığınız için teşekkürler. Semesteki sıraya e, kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz Eylül. Teşekkürli